nauzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla leh wa fala hadiya leh wa نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و نشهد ان Kâl Allâhü Taala azza wa jalla fi kitabihi al-karîm, awwâz bil-Lâhi min shaytanir rażim, İsmi Lâhi al-rahmân rahîm înnât dinâ îndallâhi islâm sadaqallâhu azîm Ve Kâl Allâhü Taala fi ayaetün ökhrâ, yâ yuhâl zinâ amanu ta ve hakkı tuqâtî, Bakal Allahü Teala, bir ayet daha. Stuzbullah, inanmamalımlar. Lazin âmanı Allah ve Rasulü, sünmeler tabu ve çahedu, emvali ve enfusu, sabir Allah, ola ikahumus sadık olun. Okumuş olduğum ayetlerde Cenab-ı olarak şöyle buyuruyor. Birinci okuduğum Ali İmran Suresi 19. ayette Allah katında, Allah'ın yanında tek hak din İslam'dır buyruluyor. İkinci okuduğum Ali İmran 102. ayetinde Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa, Allah ne kadar korkulmayı hak ediyorsa, hakkını vererek, öylesine korkun, öylesine takva sahibi olun buyuruyor. Son okuduğum Hücurat Suresi 15. ayette de müminlerin tanımını yaparak Cenab-ı Hak müminler ancak o kimselerdir ki iman ederler ve imanlarında hiç şüpheye düşmezler sonra mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad ederler, çaba gösterirler. İşte sadık olan dost doğru olan İmanlarında doğruluğunu göstermiş olan kimseler bunlardır, buyuruyor. Evet, hamd ediyoruz hepimiz Allah'a iman ettik. İman sadece Allah'ın varlığını kabul etmek değil, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de kendisini nasıl tanıttıysa o özellikler içerisinde, Allah'a iman edip, O'na hiçbir şeyi şirk koşmayan, hayatta Allah'ın otoritesini mutlak itaat edilecek otorite kabul eden, O'na zıt otoriteleri benimsemeyen, dolayısıyla yaratma da, emretme de, hükmetme de, her konuda Allah'ı bir kabul eden insanların, bu tasdikine, dille ifadesine, gönülden kabulüne ve bunun gerekleri olan Kur'an'a tabi olma konusunda gücü yettiği kadar bunu ispat edip hayatına geçirmeye iman diyoruz. İman bir yönüyle Allah'a verilen bir sözdür. Diğer yönüyle diğer iman edenlerle bir sözleşmedir. Onlarla kardeşlik antlaşmasını yerine getirmedir. Allah'a da teslim olma, ona itaat edip kulluk yapma sözünü vermek demektir. Evet, iman etmek çok zor değil. E, tabii ki hevasına tabi olmayıp, fıtratının sesini dinleyenler açısından öyle törenlere, merasimlere gerek duyduran bir husus değildir. İnanarak şehadet kelimesini söyleyen ve iman edilecek esaslara iman eden kimse o andan itibaren mü'mindir. Ama mü'min kalmak, mü'min ölmek o İslam'ın hakim olmadığı yerlerde çok kolay bir iş değildir. O yüzden önemli olan mü'mince yaşamak, imanına hiçbir şekilde zulüm yani şirk karıştırmamak hakla batılın arasını tefrik etmek ve e, merkeze hayatının merkezine Allah'ı koymak, Allah'la irtibatını diğer varlıklarla irtibatından çok farklı görerek e, sadece ona kulluk ve itaat etmekte e, inanarak sevgiyle bunu ortaya koymakta ısrarcı olmak demektir. İman tabii ki en önemli bir izzet ve şereftir. Ondan daha önemli bir husus söz konusu değildir. İman yoksa yapılan hiçbir iyiliğin de bir anlamı, bir faydası olmayacaktır. İman etmek inandığını her şeyiyle kabul etmek inandığı için her şeyi karşılayabilip, fedakarlık yapabilmek demektir. İmanın sahih olması için bir, ölüm anında değil daha önceden yerine getirilmesi lazım. İki, imanına hiçbir şeyi şirk katmaması ve iman edilecek hususların bir kısmına inansa da bir kısmına inanmamazlık yapmaması Tümüne e, tek konu bile dışarıda kalmamak şartıyla iman edilecek hususların tümüne inanmak gerekir. Yine elfaz-ı küfür, ef'ali küfür gibi kişiyi imandan çıkartacak davranış ve sözlerden tabii ki uzak olması gerekir. İman edenlere bazı görevler düşer veya Allah'ın onlar için Özel bir sünnetullahı söz konusudur. Bunlardan bir kısmını müminlere ait, iman edenlere ait özelliklerin bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir, Her iman ettim diyen kimse mümin değildir. Ve menen nas men yakulu amennâ billahi ve bil yevmil âhir ve mâ hum bi müminîn. İnsanlardan bir kısmı Allah'a ve ahiret gününe inandım, iman ettim derler. Fakat onlar mümin değildir, der Cenab-ı Hak. O yüzden iman sadece sözle olan, iman ettim demekle biten bir şey değildir. Az önce ifade ettiğim gibi, hiç şüpheye düşmeden iman etmek, imanını salih amel ve cihatlarla ispat etmek gerekir. Yine, iman ettim demek bir iddiadır. Allah'ın sınavlarına tabi olmak demektir. İman edenler, bu iman sözlerinde ne kadar samimidirler, bunun sınavlarından geçerler. Ehasiben nasu en yutraqü en yakulu aamen nabillahi wahm la yuftanun. İnsanlar zannediyorlar mı ki biz iman ettik dedikten sonra bırakılı verecekler ve imtihana tabi tutulmayacaklar? Muhakkak biz onlardan öncekileri de imtihana tabi tuttuk, sizi de imtihana tabi tutacağız der Cenab-ı Hak Ankebut Suresi 2. Ayette. Müminler iman ettiklerini Allah'a ve Rasulüne itaatle ispat etmek zorundadırlar. Mümin erkek ve mümin hanımlardan hiçbiri Allah'ın ve Rasulünün hükmettiği bir konuda farklı bir görüş, farklı bir alternatif seçme hakkına sahip değildir denilir. Ahzab suresi 36. ayette. Müminler sadece Allah'tan korkarlar. Onun dışında hiçbir insandan veya hiçbir beşeri güçten, Allah'ın dışında güç kaynağı kabul edip ondan korkmazlar. Bu konuyla ilgili çokça ayet vardır. Onlardan bir iki tanesini söyleyeyim. اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّعُونَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ ve <gülüyor> yakşevnehu veya yakşevne, ahaden illallah. Allah'ın risaletini tebliğ eden müminler sadece Allah'tan korkarlar, onun dışında hiçbir şahıstan korkmazlar. Yine Allah'ın eğer müminler imanlarından vazgeçerlerse yarattığı yeni bir varlık onlar sadece Allah'tan korkar, kınayanların kınamasından hiçbir şekilde endişe etmez diye Cenab-ı Hak razı olacağı kulların özelliklerini sayar. Ve فَلَا تَحْشَوُ nase vakşevni insanlardan korkmayın, benden korkun der. Ve ayetin sonunda ''Eğer iman ettiyseniz'' diye atıfta bulunur. Yine iman edenlerin imanlarını teste tabi tutmaları, hurafelerden, bid'atlerden, yanlış hususlara iman edilmemesi gerekenlere inanmaktan uzak durmaları ve imanlarını güçlendirip kamil hale getirmeleri istenir. Ya اِيُّهَا amenu Aminu. Ey iman edenler iman edin hakkıyla iman edin nasıl inanılması gerekiyorsa öyle inanın denilir Nisa suresi 136. ayette Evet ve Allah'ın ayetlerinin inkar edildiği veya alay edildiği yerde müminlerin durması oturması onların imanlarını nifaka çevirecek imanlarını giderecek bir husus olarak ifade edilir Nisa suresi 40. ayette. Müminlerin dünyada yaşayışlarının da güzelleştirileceği vurgulanır. Sadece ahirette güzellikler vaat edilmez. Men amile saliham min zekerin ev unsa ve huve mümin felenuhiyennehu hayaten tayyibah. Evet, kim mümin olarak salih amel işlerse, onu biz ne yaparız, hayatını güzel bir hayatla yaşatırız der. Müminler gerçekten iman etmiş, gerçekten mümin iseler, onlar dünyada da üstün olacaklar, galip geleceklerdir Allah'ın izniyle. Vellatihinu vellatahzenu ve antumul alevne inkün tum müminin. ''Üzülmeyin, gevşemeyin, eğer gerçekten müminseniz, iman etmişseniz, siz üstünsünüz, üstün geleceksiniz.'' buyrulur. Ali İmran Suresi 139. ayette. Evet, ve gerçekten iman etmiş olan insanları Allah yeryüzünün mirasçısı kılar. Yeryüzünde halifeler e, olarak onları e, seçer. Korkularından emniyete, e, e, zafiyetten kuvvete çıkartır. E, Nur suresi 55. ayette ve e, yine Enbiya suresi 105. ayette vurgulandığı gibi. Allah'ın e, müminlere yardım etmesini kendi üzerine bir görev, bir hak olarak yazdığını ifade eden Rum Suresi 47. ayeti de hatırlayabiliriz. Evet, müminlerin mümince yaşamaları, hayatlarını, imanın yön vermeleri hem dünya açısından hem ahiret açısından çok mu çok önemlidir? Değilse haşa Allah'ı kandırmaya kalkmış, duruma düşerler. İmandan mahrum olanlar sıradan bir hayvan da değil hayvanların en aşağısı olarak vurgulanır Kur'an'da. İmandan mahrum olan mümin olmayan kimseler sıradan hayvan da değildirler. Hayvanların en şerlileridir. Hayvandan daha aşağıdırlar. İnne şerrat devab bi'indellâhillezîne keferû fahum la yu'minûn Enfal suresi 55. ayette Yeryüzünde debelenenlerin, yürüyen, hareket eden varlıkların, canlıların en şerlisi küfreden kafirlerdir, iman etmeyenlerdir denilir. Buna rağmen insanların çoğu imandan uzak bir hayatı tercih ederler. وَلَكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ la يُؤْمِنُونَ Hud suresi 17. ayette insanların çoğu buna rağmen iman etmezler denir. Yine insanların çoğu iman eder etmesine. iman eder ama imanına şirk karıştırarak kabul edilmeyen bir imana sahip olur. وَمَا ekseruhum اَكْسَرُهُمْ illa اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. denilir. Yusuf suresi 106. ayette. İnsanların çoğu Allah'a ancak şirk koşarak inanır. Şirk koşmadan iman etmezler denir. İman etmenin ispatı, göstergesi vahye sarılmaktır. Kur'an'ı yaşamaya çalışmak, canlı bir Kur'an olmaya gayret etmektir. Mü'mince ölmeye, mü'mince kalmaya, hatta ölümsüzleşmeye, Ölümden sonra da yaşar hale gelmeye çalışır mümin. Eğer Allah'ı razı edecek amelleri, eserleri ortaya koyarak ölürse ölümsüzleşmiş olur. Öldükten sonra bile amel defteri kapanmaz. İmanın kalpte hapis hayatı yaşayan bir düşünce olmaktan çıkarak insanı canlandırması, insanı hayattaki diğer insanlara da can vermesi için e, salih amellerle, cihat dediğimiz Allah için fedakarlık ve gayretlerle imanın e, hayata dönük faal, hale gelmesi gerekir. E, yani iman kalplerde hapis hayatı yaşayacak bir olgu, bir bilgi değildir. İman kalbe girdiğinde e, orayı değiştirdiği gibi bütün vücudu, bütün bedeni ve yaşanılan bütün çevreyi de değiştirir. İman iktidara gelirse onun hakimiyeti bütün ona onun etkisinde kalan her şeyde kendisini gösterir. O yüzden iman ettiğim sözümüzde sabit kalmak ve imanı en büyük hazine gibi muhafaza etmek emanetlere ihanet etmemek için ve imanın gölgesinde hayatı güzelleştirmek, kendimizi güzelleştirmek için en önemli şarttır. İman olmadan veya imana az da olsa şirk karıştırarak hiçbir amelin Allah nazarında kabul edilmeyeceğini bilmek ve mümin olmayanların, Allah'ın istediği gibi iman etmeyenlerin dünyasının da güzel olamayacağı, ahirette de cennete giremeyeceğini yeniden hatırlamak gerekir. Rabbim, kendi razı olacağı istediği şekilde iman eden, imanına hiçbir şekilde şirk ve zulüm karıştırmayan, iman ettiğini salih amel ve kendisine itaatle ispat eden, her türlü zalimlere, tağutlara karşı mümince cihad etmeye ve onlardan korkmayan bir tavır sergilemeye gayret eden mümince yaşayan insanlardan eylesin inşallah Ela inne el kelam ve eblan nizam kelamullahi'l-melik'il-azîz il-allam kemâ tebareke ve teâlâ fil kelam ve izâ el kuran festemi'û leh ve ansıtu la'leküm turhamûn Azwu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahi l